Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ooo en kötü mönpötü derken bir taraftan da Baby come on Günaydın Aynısını yaptım vallahi Fahir ya Estağfurullah Oktay Bey ne demek yani elimizden geleni ardımıza koymamaya çalışıyoruz Yani hep bunlar sizden önde öğrendiğimiz teknikler Aha Tolga Çeri Karaçelik ile Nurgül Yeşilçay berabermiş Nasıl ya? zaten yuh Oktay Demirci Beraberler miydi onlar? Yuhu Oktay Demirci. Onlar beraberler miydi? Ya yani. He, günaydın Hı. sevgili dinleyiciler. Esasla de... da günaydın Oktay <gülüyor> Demirci. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi. patladım gülmekten yarıldım yani. Sevgili dinleyiciler programımız doğaçlamadı fark edildi bir <gülüyor> Lütfen alıcılarınızın ayarlarıyla A ayarlarıyla oynamayın. 14 Mayıs 2013 yani kaba bir hesapla salı. Evet şöyle bir hesaplıyoruz da sevgili dinleyiciler. Mayıs ayının da yarısını yemişiz be. Yemişiz. Sanki Mayıs gibi e, görünüyor takvime bakınca ama şöyle dönüp kafanı kaldırıp havaya bakıyorsun. Ne oldu diyorsun? Ne, ne oldu? Ne oldu diyorsun? Sanki diyorsun. O eski halinden eser yok şimdi. Kaşlarım Kaştırım Bilimsizce oynadı <gülüyor> sevgili dinleyiciler Yani kaşlarımı kontrol eden birilerimdir İstem dışı mu Vallahi Normalde Aa. kaşlarımı kaldırırım Kendi isteğimde kırmızı kaslarım vardır kas sendromu bir, bir müsaade edelim az önceki, az önceki olayı Oktar bağlayalım Bey. Ondan sonra yeni bir olay yarat ya, Bak, çok güzel kafamda çalışmaya başladı Sizde IDKS var <gülüyor> Ne oldu serbest değil mi hocam Bugün bugün salı serbest dediler Sadece bize. kaş değil Boğaz kaslarımı da yani istem dışı artık bağımsızlığını ilan etti vücudumdan. Fahir teşekkür ederim. Oktay parça parça gidiyorsun vallahi. Hakikaten <gülüyor> beni döküyorsun. İlk önce kaşların isyan etti. <gülüyor> beni döküyorsun. Boğazlar mazlar derken inşallah hayır, programın dilim. sonuna bir iki parça bir şey kalır Oktay. Korkum Allah! dilim fail. Benim de dilim şey olursa of of oh, senin de dilin düşerse senin de, senin de belan dilin be Oktay. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu anda aynı anda oldu sevgili dinleyiciler. Hem kaç tamam, hem tamam. Bir, vallahi yapmayacağım ya. Nedense ben bende bir Yap şey Yap ya buldum. niye yapmıyorsun sen bana ne bakıyorsun sen Oktay, şey Oktay nüks etti. Bana nüks etti Oktay. Yemin ediyorum ben ne oldu ne oldu diyordum. Meğersem nüks etmiş. Nüks etmiş. Nükse yazmış. Ee, teşekkürler tamam bak ee... bende de oldu. Aa, bak al işte oyun havaları eşliğinde. Evet şimdi küçük <gülüyor> bir dakika dur. Buna bu oyun havası vardı ya. Nereye kaldırıyorlar bu oyun havalarını? Sevgili ha. dinleyiciler, birazcık lütfen birazcık sabredin. Bakın birazcık bekleyin. Program vallahi oturacak. Bulamadım oturacak ya. Program. Bulamadım vallahi. Şuna güzel güzel oyun havalarıyla şey yapacak. Tolga Güleç'le Yeliz Şar yüzük takmış. Buna ne diyeceksin? Yeliz Çayar kim? Ya, Tolga Güleç ya. kim? Ya hani, hani bilirdin Tolga Tolga Yok ya, ile Nurgül Bu arada e, magazin deyince aklımıza gelen isimlerden biri e, Bir saniye hocam sizi söylüyoruz Hocam yayındayız ya bir saniye e, Akla gelen isimlerden biri e, Bir arkadaşımız burada Egemen diyor kendisine aslında gerçek ismi o değilse ama magazin dünyasında egemen olarak bilinmek Merhaba, ee hoş geldiniz. Keyifler olsun diyor. Egemen çetin göz. Nasılsınız? <gülüyor> egemen kısık göz abi bu. Bu ne bu? Egemen er çetin göz. Çetinli göz. <gülüyor> Doğruysa. Çipilli göz doğru cevap Bu ne ge ya? Herkes aynı bir daha bir... bir tane daha yapacaksa ne bir bileyim başlayalım dönüyoruz. Birer tur daha alır mıyız? <gülüyor> Ben, ben, bana yeter. Ben, ben, kâfi, Siz dersen. yaparsanız ben de yaparım bir tane ama bana şu anda benim kesti yani. Beni de kesti valla. <gülüyor> valla bu ne Ege ya? Bana çağdaş diyorlar içtiğim üzüm suyu. <gülüyor> Arabadan beri bu laf aklımda. Teşekkür ederiz. Ege bugün itibariyle misyonunu tamamladı. Teşekkür ediyorum. Bir laf ediyorum. daha etmesi gerekiyordu biliyorsunuz. <gülüyor> İnsan sesi bir enstrümandırın Üstüne ne edilebilir edilebilecek en üst laf olan <gülüyor> bir insanın misyonunu tamamlaması hakkında çok acık. Yaşamdaki şey yani. misyonunuz burada sona erdi. Vallahi erken oldu. Ben yani e, <gülüyor> sen biraz daha süreriz diye düşünüyorum. Buradan değil mi? gençlere e, bir artık tavsiye. Gerçi misyonun bitti ama misyonun yine bitti de ama, tabii ki bu yılın şeyiyle bir tavsiye ama olsun. Misyonlarını iyi ayarlasınlar. Yani e, erkenden bitirmesinler. Ege misyon dedin yani mission. E, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Havası mıdır, suyu Ben, e, Fahir Bey, e, misyonun tamamlayacak bir arkadaş daha varsa biz beraber taksiyle. Hayır, tam, tek beni, arabayla Beni gidelim. gittiğin yere götürme. Tek arabayla gidelim. Şimdi e, erken misyon tamamlamanın sıkıntılarından bir tanesi de durumun olmuyor. Mesela ben şimdi <gülüyor> 60-70 yaşında misyonu tamamlasaydım Datça'da Tabii yazdığım ki. hazır olacaktı. Şimdi Ama yok. Yani, mecburen sizi öldürmek zorunda kalacağız Ege Bey. annemin yanına gideceğim. Ama Datça'ların yani, bir değil? lafı vardır. Yani e, erken misyonu tamamlayacak gibi Datça'da tamam. yazdık şey yap. Allah'ım neler oluyor onu ya. ben bir toparlayayım. Saat 10'da on, söyleyeceğim tamam mı? Allah'ım neler oluyor? Kombo. Ee olur da 14 Mayıs'ta hava böyle olursa bizde de kaçlar oynar, boğazlar hırıldar. Horamız buramız oynamaya başlar. Ya ne bu? Ocak ocakta bu tip havayı gördük, değil mi biz. Ne abi ocakta Ocak'tan bile böyle soğuk yapmadı yok. yani ne oluyor abi bizde kurban şu anda. olayım ya kurban olayım ne yaptınız Türk virüs Hava biliyorsunuz Hava iş greve gidiyor biliyorsunuz değil mi yarın 15 Mayıs'ta greve gidiyor uçacak e, tanıdığınız var mı hemen gidin uyarın aman aman dikkat et diye çünkü hakikaten şey demiş e, Hava iş Sendikası Başkanı herkes gününü görecek demiş yarın saat 15'ten itibaren şey 3'ten itibaren gece e, yani böyle bir Öyle bir gergin bekleyiş bir e Ben e çok bir e de ne denir buna? Hayır sen şimdi yani yollarda olacaktın. Valla sefil olacaktık iyi oldu. Her şeyde bak bir hayır varmış geçim. ağzına sağlık bak misyonunu daha tam tamamlamamışsın. Evet, demek ki tamamlamamışım. Çünkü lafı döndürdün dolaştırdın her şeyde bir hayır vardır'a getirdin. Demek ki insan e Asla kendine misyon yaratmayı bilirse misyonunu da tamamlamıyor. Bak ben, dur, Oktay kurban <gülüyor> olayım dur. Bir saniye ben. E ben bir yerden, bu, e yerden, yerden bu adam bana benim. bir efekt vermek istiyor. Bu Bulamadın herife efekleri, bir efekt vereceğim. Yani ben, ben bu herife yapayım. bir efekt vereceğim. Bilgisayarla bulama, tamam mı efekti vücuda. Ha, teşekkür ediyorum. İyi bir, bir efektmiş. <gülüyor> efekt verenleriniz çok olsun diyorum. Allah razı olsun diyor Ege. <gülüyor> bir kez daha yeterli. Ege hazır Faiz. Sadece bu efekti bulmuşken. Ege az önce misyon dedi yani mission. Vallahi çok iyi oldu. Şu Sadece bu efekti biliyorum ama çok iyi oldu sadece. Abi daha buralara geldik bu ya. Zaten her şey bir alkış efektiyle başlamadı mı bu efekt dünyasında? Yalnız bu arada Octane mission deyince aklıma geldi. Ben şu televizyonlarda e, haber kanallarında... Bu tartışmaları yönetenler var ya, evet. onlardan biri olsaydım yani bütün hayatım o siyasi tartışmaların içinde geçseydim. Dün akşam herhalde birkaç kişiye şey derdim, senin o konjöktür diyen dillerini gel bakayım konjöktür de bakayım bana diye. O kadar konjöktür dendi ki, Kon, konjöktür diyen var, konjöktür diyen var, konjöktür diyen var, ukranya diyen var ya hala. Konjöktür de bakayım bana diye. Hakikaten kendimi kaybedebilirim. Hangi kanal hangi servis? Her kanal her. CNN her... Türk ama diğer kanallarda da yeterince adam başı koncuktur düşmüştür. <gülüyor> Oğlum böyle var ya koncuktur vardır böyle koncuktur. Kerem Bey demiş ki ben uçacağım yarın demiş. Hadi Aa, bakalım iyi yolculuklar diyoruz. Uçacak mı uçuracak mı artık yani? <gülüyor> <abi? gülüyor> koncuktur. Ha. Ya ne yapalım ya. çocuklar bak bana <gülüyor> Aa, bu arada ben dün şey söyleyecektim işte tam Sen o uçacak esnada e, uçacak birilerini tanıyor musunuz derken ben evet. bir tanesi de işte bir e, pilotla beraberdim dün gece. Sana da benzemiyor Oktay. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten çok ne, efendi. Yani şey işini ya. yaptığı. <gülüyor> ne diyor? Ediyor. Ne diyor? <gülüyor> ben de anlamadım ya. Beyi de alet etti de. Abi, bir pilotla beraberince gözlerim böyle şey her tarafın oynuyor. Her <gülüyor> Hayır, sen çünkü gözün kısılıp sen ikimizden başka noktalara bakıyorsun stüdyoda. Ege ve ben. Vallahi hiçbir hiçbir şey yok. İkimizin ortasına baktım demin. Ben de pilotla beraberdim diye. Ben ne yapayım <gülüyor> yani? Neyse yani, ikimizin... arkadaşlar senin arkadaşlarına. Yani öyle kusura bakmasınlar. Neyse eski dinleyicimiz Yalnız, zaten aynı. De. İkimiz de biraz bozulduk dikkat edilseniz Ege'de bende. Ben bu hava istirindikasını genel bir şey olarak düşünüyordum. Ya sizin de işte 15'inde böyle böyle değil. üç alakası yok. özel bir hava yolu firmasında olduğu için. Herkes aynen uçmaya devam. Hiçbir değişiklik e, yok gibi. Senin bu nezi arkadaşın özel bir hava yolunda mı uçuyor? Bayağı bir özel bir hava yollarında. Grev kırıcı. Geçen An sefer de görmüştük senin pilot arkadaşını kokpite sokmamıştı. Canım yani orada şey vardı ne derler e... O kadar hostese yalvarmıştık <gülüyor> Türbülans vardı ondan şey yapamadı tam orada, Efendim türbülans Girdik mi türbeye biraz girdik demişti <gülüyor> Acıdı mı yok acıdı Biz geçen girmiştik çok acımıştık demiş çok uzattık Mevzu uzadıkça uzadı vallahi öyle <gülüyor> ee, Yani sen bu konuyu açtın dün Ve e, şey dedi yok diyorsun Vallahi 305 kişi... E... 305 kişinin yeniden göreve alınmasıyla ilgili... Aynen öyle. Özlük haklarıyla evet. ilgili bir durum var. O yüzden de e, gayet net bu sefer Hava İş Sendikası. Bakalım ne olacak? Yani Yarın göreceğiz. Yarın uçuşu olanlara öncelikle e, ne diyelim? Kolaylıklar dileyelim. E, 15 Mayıs'ta da hep beraber gözlemleme imkanımız olacak. İlk e, resmi gezisi Güney Kore Devlet Başkanı Park... Park Singlo... Kimsin ne var? Nereyi gösteriyordun Bu adama baktım o hiç oralı değil. Bu adama bir baktım bu kısık gözler orada burada gazete okuyor işte sağda solda. Park yunus sözcüsü. Park e rekreatyon yiyor. Young <gülüyor> ee, <yong> Chang <gülüyor> Böyle konuşacaksak ben de ben de bir şey <gülüyor> var yani. Ya şu Fail mixer oturuyor ya o yani çok alışık değil ya. Bu tip laflar edildiğinde böyle bir mikser bir yerde ışık yanıyor mu diyor. <gülüyor> Yaman laf edilince mikserde ışık yanıyor. Onu kapatması lazım. Bir şeyin işte. ayarıyla yap oynarsam Vay acaba de. değişir mi? Diye. Sen versene o alkış efektini. <gülüyor> Efekte önemli olan niyettir ya. ya Sen bol aramıyor. alkışa. Yok efekt, efekt aramıyorum. aramıyorum. Düğme arıyor bir yerde. Bunu... Onu ayarıyla oynarsam acaba değişir mi falan diye bakıyorum. Herkesin so. şeyine bakıyorum. Abi. Yaman düğmesi mi açıklar, <gülüyor> Şey mi oldu falan? Gibi. <gülüyor> sızma var çocuklar. Vallahi yemin ediyorum sızma böyle zamanlarda çal. Amer <gülüyor> Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Güney Kore e, temsilcisi e, başkanın sözcüsü. Kim ne bir sıfatını belirleyelim Sadece adam Sen yok mu ya? E, şimdi... Güney Kore Devlet Başkanının sözcüsü işte. Sözcüsü mü yoksa <gülüyor> Vallahi o da olabilir. Küme mi Güney Kore? Düğünümüzde say çıkacak. Kümeler vardı eskiden ilkokulda. Küme ne? sözcüsü vardı, küme başkanı vardı. <gülüyor> saymam sayman. <gülüyor> sayman vardı. <gülüyor> E, Yong que... Meğersem Güney Kore'yi biz yıla Kümeymiş be Geçeceğim vallahi ben konuşacağım Kümeyle yönetiliyoruz <gülüyor> Washington'daki büyük etçilikte Bak al konjüktürden sonra bu da bir Washington'cı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıktı Washington. Kore kökenli Amerikalı bir stajyeri taciz ettiğini sürmüş Ama haberi de var ya da şimdi saçma sapan bir şey yani Amerika'ya gittin illa bir sapıklık yapacaksan Niye? orada, orada serbest Koreli diyorlar bir herhalde? Ya yani Amerika'ya gideyim de oralarda hep bunlar serbest. Bir insan bir değişiklik peşinde koşmaz mı madem sapıklık yapacak? Bir sarışın bul, bir şey bul, yok geleneklerle. Biz geleneklerimize bağlıyız. Daha ne daha ne değişiklik peşinde ya. ya. Biz geleneklerimize bağlıyız. <gülüyor> Kolayla <Koreli gülüyor> atsan <değil. gülüyor> Sapık damgası yiyen Yongcu Changcüm öyle... başka ne damgası yiyecekti? <gülüyor> Milli Çapkın mı diyecekti? O o serkerle yarım saat içkin yalnızca beline dokundum demiş. Niye sen niye dokunuyorsun beline? Mahsun desem senin elinin elinin ele alemin e, belinde. belinde. Galiba bir devlet Aa, başkanının başına gelebilecek yani ilk defada gittiği bir resmi ziyaret yaptı. Devlet, devlet başkanının başkanı, sözcüsü. Sözcüsü başına gelebilecek en kötü şey değil mi bence bu ya? Bence devlet başkanının başına gelecek en kötü şey. Orada bir şey i̇şte konuşuyor. aynı cümle... yani şey dese orada aynı Amerikan başkanı. başkanı. E sizin sözcü millete sarkıyor. Yok yani sarkılmıştır. <gülüyor> Tam orada <gülüyor> ilerler bağlantı yapıyor. Olmaz ya o yani. Yapmaz o yap. Pırlanta gibi çocuktur. Bence aslında bir çocuğu. devlet biraz... başkanının başına gelebilecek en kötüsü. Hakikaten şey ya ülke olarak rezalet. Bu adam ülkesinden ya, önce. Bir de ilk defa gidiyor. Manyak manyak hareketlerin yüzünden Amerika ile şeyimiz oldu diyecek. Yani. İlk resmi ziyaretiymiş Güney Kore'ye. Ya, ya ilk, ilk gidip coşkusuydu. de yapmasaydın bari. Valla onun coşkusunu. ne? bekle bir ikinci, üçüncü. Amerika'da çok normal mi demişler bunu acaba? İşte sabreylemedi. Tekrar Güney Kore'ye mi dönüyor bu adam şimdi? Vallahi istiyorsan buraya çağıralım oktay Sen atarsak. belini falan elletmek istiyorsan ben çağırırım konuşurum yani. TG var bak İngilizcesi var. Doğru aslında var. ya bak çok güzel anladık. <gülüyor> <bana>. Anadolu İstesi <gülüyor> mezunu. Ben no touching dedim adamı. Gidek tabii ki unutmak için de biraz daha söyleyeyim de. Bugün Eczacılar Bayramı'ymış. Aa ne güzel. Tıp Bayramı'nda onları yani kenara etmişlerdi. Eczacılar Günü'ymüş. Teşekkür ediyoruz hatırlatan. Tüm Eczacıların başta Atilla Atasoy olmak üzere. Dolores'e Dolores teşekkür ediyoruz. Başta Atilla ta olmak üzere tüm, tüm eczacılar, eczacılar, eczacılar. bizlilere teşekkür Neye ediyoruz. Biz? Çünkü ilk tanıdığımız eczacı bizim Atilla ta Eczacılık ]ymuştu. mesleğini Kur'an kişidir. <gülüyor> evet. Ee, galiba reklam mı geldi? Evet. Ne oldu? O, o, başlarda eczacılık diye bir destek yoktu. Hiç Atilla ta soy yani eczacıydı. Ülkemize diyeyim, getiren. Vanse edebilmek için yıllarca sahnelerde şarkılar söyledi. Oradan aldığı parayı eczacılığa yatırdı ki eczacılık tanınsın. Normalde mesela Atili abiyi ben biliyorum deniz tutuyor. Ama o, e, o klipinde hatırlıyorsunuzdur. Hangi Tek... klip Oktay? Sen oradan bir kuple ver oradan Teklenin bizim. arkasında... E, y... Hangi şarkı hangi servis canım de? Uzun uzun e, böyle bir gömlek buraya kadar açık ve e, sen saçları... Sen al ver şarkıyı ver. E, yok benim klip aklımda Fahir çok net. Şarkıyı hatırlamıyor musun? Şarkıyı hatırlıyorum da şu anda utanıyorum. Olan... <gülüyor> Anılara söylediği şey, şey mi klipler? Anılara da yani Ati Aynı tekne gezisinde iki klip çekilmiş. Pek zaten. çok grup, ondan sonra o klibi alıp Anılar şarkısını şey yaptı, mix, değişik bir mix anlayışıyla mix yaptı. E, o yüzden yani mesela o falan çok büyük fedakarlıktı bence. Doğru. Ne diyorsunuz yani? Yani oktay e, deniz tutuşuna rağmen Atida Atasoy'a başta. E... Türk eczacılığına yaptığı katkılardan dolayı ve o klip hangi klip olduğunu ben tam şu anda çıkaramadım ama eminim ki mix klip diye geçiyor. Ee, mix klip için çok bir kez daha teşekkür ederim. Şu edeni. anda hatırladım şarkıyı şu anda geldi aklıma. Aha, alabilir miyiz? İsterseniz o bir, bir, bir, bir kuple tabii ki. Sabah yani, yayın akışınızı da bozmasın. Yok. Siz Türkçe çalmıyorsunuz çünkü. Aa, yani, ne aya, okuyorsun bir diyoruz ama bir kuple okursun. <Gülüyor> Bozmaz değil mi yayın akışınızı? Olur mu canım? Ha, sen hazırladın mı Çal her su, şey hazır. Her çay şey. su kahve bir şey hazır. Çay su her şey hazır. Anılar, anılar, anılar Hayatımı çaldılar Beni benden Anılar, anılar, anılar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümarası sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler şahane bir 14 Mayıs sabahında birlikteyiz. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor hangi espriler revaçta? <gülüyor> nasıl sinirli nasıl sinirli isteklerini arzularını yerine getiremedi ya nasıl? Arsız bir çocuk edasıyla sarıldı mikrofona. Arsız Arkadaşlar. hırsını şeyini ondan çıkarıyor. Yeni oyuncak alırsın da böyle. Annesinden öcünü almak için ona böyle kötü davranır ya. Kötü davran dedim. O dediğim oyuncak burada. Gizli özne oyuncak. Doğru mu Oktay? Aynı. Bildin mi? Ha bildin. Vallahi aynısı oldu. Aynısını dedin daha doğrusu. Bugün Dan Brown'ın kitabı çıktı. Aa çıkıyor. Aa, hangisi? Yine yazı okunacak kitap çıktı mı Oktay? Vallahi bu... Plajlarda. Şey gibi sakladılar. Sır gibi sakladılar. Sanki içinde so şeyin soruları varmış gibi. Üniversite sınavının soruları Obaya... varmış. O kadar saklandı. Evet, yanlış, Son o zamanlar güzel bir örnek olmadı yanlış yani. Yanlış örnek oldu. Daha güzel bir örnek vereyim. Ne KPSS olabilir? gibi falan o yok da, O da, değil. O da şey diyor. gibi yayın yasa gibi. O, o, olmadı o şimdi yani, Oktay biraz. Neyse sır gibi saklandı ya. Demek ki Türkiye'de hiçbir şey gizli <gülüyor> kalmıyor. <gülüyor> Doğru. Bütün ee, çevirmenler kampa alınmış. Tampon alınmıştı. Evet. Yani Türk çevirmen de iki kişi gittiler onlar da ee, iki hanımefendi. Çevireceksiniz burada çevirin. Burada yani. çevirin. Herkes herkes birbirine söyler. Siz nasıl kaç sayfa yaptınız? <gülüyor> Biz 35'e geldik. Aa orada mısınız da? İtalyanlar 35'e geldi. <gülüyor> <gülüyor> ve de o ilk Türkler bitirmiş helal olsun bravo tebrik vardı. ediyoruz kendilerini Bugün son 3 gün yapmışlar zaten orada siz hala çeviriyor musunuz falan ya Çünkü 12 ülkede, ilk günden abanmışlar 12 ülkede eş zamanlı satışa çıktı ama yani hepsi erken bitirene de çıkmasına izin vermemişler tıpkı ÖSYM gibi <gülüyor> <gülüyor> oldu mu bu örnek oldu mu bu sefer oldu, oldu. Bu sefer, bu oldu, sefer çok güzel cuk Hepsi son güne kadar beklemişler e, kampın sonunda. On... son günde şey <gülüyor> taklitler. Denver Brown'ın taklitleriyle mi biz? <gülüyor> kampın son günü biz de eğlenelim diye. Herkes Denver Brown taklit Çünkü yani. şey demiş bir iki çevirmen var ya Türkiye'den. Biri şey demiş. Burada kalalım abi demiş. <gülüyor> yiyiyoruz <gülüyor> yiyoruz içiyoruz ortam güzel hava güzeldi. hatta sarkıtmışlar baya diğer çevirmenlerin işlerini <gülüyor> bir hafta daha sarkı o kelimeni biz karşılığını bulamadık Türkçemizde nasıl yapacağız onu siz İtalyanca ne dediniz adam dedik ona. Adam değil <gülüyor> böyle hani biraz daha irice bir şey o. Ne dediniz siz acaba? Şimdi Florensa ve Siena'da geçeceği belliydi. Yalnız hocam en baştan. <gülüyor> Çünkü Onu... bu e, Dan biliyorsunuz düzenli olarak ülkelerin kültür bakanlıklarından gidiliyor. Gidiliyor yalnız. Biraz mesela nasıl Parisi patlattı He. şeyle Da Vinci şifresiyle. Evet. Lour'un üzerinde sonra... bitiyordu değil mi o? Lour'da başlıyor işte bütün Avrupa'ya dönüşe Lour'da bitiyor. Lour'da Lourdes çözülüyor Lourdes Lourdes değil mi? Lour'da bitiyordu. Öyle, öyle turizm bakanlıklarına mı gidiyor direkt belediye başkanlıklarına mı gidiyor? Valla akıllı turizm bakanları veya belediye başkanları gidiyor. Şimdi bu Florensa'da dedi ki yahu Da Vinci'nin hastasıysanız adam yani Florensa burada da ta takıldı bu adam. Niye siz Nur'a kadar gidiyorsunuz? Burada daha bir şifresi vardır muhakkak diye. Zaten Florensa'daymış o yazarların, çevirmenlerin kampı. Büyük ihtimalle. Onlar da havaya girsinler. Orada yapılmış. yapılmış. Kamp Moktay mi? Çevirmenler sitesi gibi. <gülüyor> yok yok kamp ya. Devre mülkü Olabilir varmış. Çünkü. Dan Brown'un devre mülkü varmış. Orada toplanın. Orada Herkes rahat sebebi. oluyor demiş, Herkes rahat orada. oluyor çocuklar. Devlet mülkün son üç günü bitirdiniz bitirdiniz. Mayıs aldım demiş, <gülüyor> ucuz oldu demiş. Vallahi, kullanıyorum burada yani. hem kültür bakanlığımıza hem şeye ne derler e, çeşitli neresi nereyi kuruşturmak istiyorsak yedir. oradan şey yapsın. Zaten Brown'da 3-5 kuruş para tutuşturunca eline bütün dünyanın böyle gözünü dikeceği bir roman yazacak. Şimdi şöyle e, bir sürpriz var bu haberde. Şimdi bundan önce Florence ve Siena'da geçeceği belliydi. Ha. O yüzden kitap e, hikaye daha doğrusu bu iki şehirde gidiyor. Yalnız bir üçüncü şehir var. Aa bir dakika dur. O ya. üçüncü şehirden Hay, bugüne kadar... Mısın? <gülüyor> O üçüncü şehirden bugüne kadar hiç bahsedilmemişti. Kitap çıktığı an belli oldu. Olay hangi şehirde çözülüyor olabilir? Ankara mı? <gülüyor> Ankara. Ankara'mızda mı? Altan, an altan an erkekliği tüplemesi oldu yine. Ankara mı? Bir Ankara'dan erkekli, mı? Bir altan erkekliği daha geldi. Ankara'ya geliyor. Artık. Zengin tüplemeliyeliyle. Altan erkekliğinin çiftleri. <gülüyor> İstanbul. İstanbul'da bitiyoruz. Ee, İstanbul'dan da bahsetti. <gülüyor> Oktay <gülüyor> ne yapayım? Yalnız oldu fire Ankara demek vallahi ki fonetik olarak mı olmuyormuş? Dan Brown'dan rol çalıyorsun fire ya. <gülüyor> Dan Brown'dan erkek bir rolünü çaldım ya. <gülüyor> Ayasofya'da aydınlanıyormuş bu sefer de e, hikaye. Aa çok güzel. Vallahi öyle. Be. of öyle. Yalnız o zaman İstanbullular kendilerini elinde Dan Brown kitabıyla dolaşan turistleri hazırlasınlar. Çünkü Paris bunu yaşadı. Ben Brown turistleri geldi oraya. Ayasofya'ya şimdi yağacak değil mi turist? Yağacak. E zaten ha, sanki yağmıyor, yağmıyor da. mu da? Şimdi başka başka mesajlarla <gülüyor> yağacak. duruyorum <gülüyor> yorumunu duydun mu? Ne? Şimdi yağmıyor <gülüyor> mu da? Gerçekten. Ama güzel bir vurgu değil. Ben Çok sanki güzel. Sanki Fahir'in sesini gibi. Başka bir altan erkekle bu durumda ne vardı? Valla bir yemin yağmıyor mu da? Ama hiç yapamıyorum ve kapatıyorum ya. altan erkekte şeyini kapatıyorum kalbimden söküp atıyorum altan erkekte Sen şeyini. Sen küsme canım hayata. Sen küsme de biraz çalış. Sen de Demet çalış. Ama hangi karakteriyle? Hangi i̇şte o, karakteri o, o, o. filmdeki. O filmdeki o mi? <gülüyor> o filmdeki. O en son filmindeki ne kadar? Altan beraber oynadıkları. Tabii ki pek çok filmi var. Onlardan birini yani. Son yaptım. 150 sayfası İstanbul. İki paralel konu aynı anda gidiyor Aa, Zaten <gülüyor> 450 Aman, sayfa ben. falan kitap herhalde. 700 sayfa mı? Kaç sayfaymış? Kitabın sayfasını... Kiloyla satılıyor diye duydum Oktay. Söylememişler. Dan Brown kiloyla satıyoruz demiş. <gülüyor> Kaç ortaymış kitap? Kaç orta? Evet abi. Ve bu yaz o bitecek demiş ya. Bu yaz herkese... Dünyamızdaki 1 milyar kişiye göre. Neydi gördüm. kitabın adı? Cehennem Türküsü mü? Cehennem. De... Yok, şey. Cehennem neydi? Türküsü mü? Hil. <gülüyor> kitabın <gülüyor> adı Hilmiş. <gülüyor> Ve kapağında böyle bir tane adamın çatlardan kesip yazdığı bir yazı varmış. Türkçesi Cehennem de İngilizcesi galiba Hil. Hil miydimiş işte? Hil değil ya başka bir şey. Falan Inferno, mu? Inferno, Inferno, Inferno. Vallahi ben Demur'un en meraklı okuyucusu değilim ama geçen seferki romanını e-kitap olarak indirip Okumuştum daha Türkçe'ye çevrilmeden önce. Böyle de şey olmuştum yani. Hmm. Bir de onun bir tane bir esprisi var. Hangisi? Şeyi bildikten sonra sürpriz final. Anlıyorsun artık sürpriz finalin de ne olduğunu. Biz okuyucular olarak, izleyiciler olarak televizyonda da öyle yani. Anlıyorsa buradan bizi şaşırtacak. Nereden şaşırdık? Şuradan mı? Yok oradan. Şuradan şaşırtacak herhalde falan diye izliyoruz. Biraz Dan işi zor. Dan Brown gelmişti değil mi İstanbul'a? Geldi. Geldi. sofraya hayran kaldı. Öyle Ben hatırlıyorum zaten. geldiğini ya. Ülken... Bir şeyde şeyi takıldığına da hatırlıyorum. Kapak tek başına gezerken tek başına takılmış. Yakalandığında. Neyse arka kapakta arka Ayasofya Müzesi'nin neler oluyor? Ben hemen miksere bakıyorum. Evet. Bütün bütün, yani. <gülüyor> bütün yavan düğmeleri de kapattım ben ama sızma var hep dediğimiz gibi. Hmm, arka kapakta Ayasofya Müzesi'nin resmi varmış. Kitabın e, baskısının. Ondan spoiler sonra spoiler veriyorsun noktaya ama. No, arka kapaktaki kapak ne olacak diyor, ya? Tabii yani. abi, abi arka kapağını sen kitap bittikten sonra görüyorsun. <gülüyor> o da doğru ya. Ondan sonra başka... Yeterli Kaç orta kadar. o kadar mı? Kaç, Kaç sayfa yazmıyor mu ya? Dört orta harita metot kareli. Aa, bugün çıktı değil mi kitap? Hemen gidip olabiliriz. Bugün, bugün 12 ülkede çıkıyor işte. Bugün dükkanda okuyayım. Sen valla alsana sonra da döndere Döndere döndere okuruz Gaga Manjero kütüphanesi malıdır diye de bir de Damga yaptı ona Lütfen bulduğunuz gibi bırakınız diye de bir şey tamam, onu Sonra da mal sahibi diye bir şey açtım <gülüyor> Adisyon. <Adişom. gülüyor> ben Buram carisi açacağım O kitabı okurken içilenler ona yazılacak Çok güzel sistem oturdu sevgili dinleyiciler Hepimiz için Bridge together olsun. Bridge to Bridge, Bridge diyoruz. to Kınak içinde Geta ve bu şati sonlandırıyoruz. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turası'm sabahlarda yeni bir saatten herkese bir kez daha günaydın. Sevgililer bugün eczacılar günüymüş. Tüm eczacılarımızın eczacılar gününü kutluyoruz bir kez daha. Ee, ve bizim de programımıza en sık bağlanan ve ne zaman bu ilaç konusu açılsa, eczane neler ilgili bir şey konuşsak danıştığımız, danıştığımız ee, bir abimiz ya bir, abi. bir abimiz şu an telefon sadece çok yani eczacı, eczacı değil. konusuyla değil yani her konuda danıştığımız da ben çok heyecanlanıyorum biliyorsunuz. Atil abiyle konuşuyorum. Oktay, yani konuşamıyorum bu, bu, bu yani. gibisin yani. Valla. Onu biliyorsunuz. Lütfen. Artık benim... bugün ezaj der günde bir tebrik edersin yani. Abi, lütfen üzerime gelmeyin. Hakikaten çok heyecanlanıyorum. Yani... Ege ve anlıyorum Oktay. Yani öyle bir Barışman şey. Barışman çok gibi bir şey yani benim için Atil. Abi. Ya. Yani bu lafın üstüne ne denir ki Oktay? Yani hakikaten. Belki. Alo, günaydın. Yok, bağlanamadık. Hadi Oktay, gözün aydın. Oh be. Abi siz zaten niye şey yapıyorsunuz ki? Biz şey yapmıyoruz Oktay Ben diyorum hani ben de sen iki çift laf et Konuş ki şey olsun istiyorum yani e, Bir keyiflen istiyorum ama e, Madem konuşmak istemiyorsun Yani konuşmak istiyorsun biliyorum ama O yani heyecan bu şey Zamanla aşılacak bir durumu var gibi yani, Abi istiyorum da işte olmuyor Valla olmuyor konuşun ya siz konuşun bir, bir de 136'dan deneyim ben o zaman bari Ne yapayım Ne oldu telefonda mı şey var ya abi, bir de, Sana bir işte sürpriz yapıyorduk bir de şeydir ya şimdi e, arayanı çoktur onun. E tabii. E sağcılar e, kim, kim arayacak? eczacı deyince kimi arayacaksın? Hay bütün e, eczacıları arayabilirsin. Tabii, bütün de. eczacıları başta hani ama herkes ilk başta bir tur bütün televizyonlar falan arayacaklar adam belli yani. Atil abi günaydın. Alo. Alo merhaba nasılsınız? Günaydın çocuklar. Ee, eczacılar Gönül Kutlu olsun Atil abi. Ben Ege Kajar Radyo Oktiden. Nasılsınız? Biliyorum biliyorum. Bugün bekliyordum zaten sizin aramanızı. Ben de tahmin ediyorum çok arayanınız Bugün olmuşsun. evet bizde. Ben Fahir Öğünç Radyo Oktiden. Merhaba Fahri. Merhaba Ege. Merhaba Oktay. Bir merhaba, günaydın. arkadaşımız da Oktay da hattımızda. Ya biliyorum. Geçenlerde bana mail atmış. Aa, ne diye mail atmış? İşte seni çok seviyorum falan. Böyle bir e, ses, sesini kaydetmiş. Göndermiş bana. Ha, ne kadar güzel Anıları söylerken Evet güzel çok, söylüyorum çok hoş. çok hoş çok duygulandım Zaten sizden bekliyordum ben çocuklar telefon Bugün izleyiciler günü olduğu için Bugün dükkan açık mı Atilla abi Bugün evdeyim çocuklar siz ah, dükkanı biz... mı aradınız önce Ben önce dükkanı aradım evet Kimse cevap vermedi Yok kimse açmadı, açmadı. Benim kafa vardı biliyorsun o ayrıldı Ayrıldı evet. mı? Sen mi şey oldu? Ya ayrıldı. Bana kalfa dayanmıyor. Şimdiki gençler çok şey Faricim. Yani e, sıkışmıyorlar. Çalışmak istemiyorlar. Atilla. Yani e, öğretim diyorum. Eğitim vereyim diyorum. Eğitim veriyorum. Saklamıyorum. Hiçbir şey saklamadan bütün şeyleri anlatıyorum. Durmuyorlar. Yani e, sıkıntılı durumlar. Bu devirde dükkan şey yapmak. Atilla abi e, <gülüyor> şimdi dinleyicilerimiz Bilmiyorlardı. <gülüyor> yani her bağlantımızda anıları dinlediği için sıkılmışlar. O yüzden konuyu oraya yani getirmeden bugün sohbet opedim. Sıkılmadılar yani. tabii yani ki. Şöyle yani e, biliyorum sıkılmamışlardır da e, eskiden eczacılık böyle değildi. Eczacılık çok saygın. Yani şu anda da hala çok saygın bir meslek ama maalesef e, öyle davranılmıyor. Yani meslek olarak şey diyorum. Adamlarımızdaki eczacılığı hatırlıyorum da yani evet. eskiden bunlar. 15 sene önce, 20 sene önce çok rahattım. Yani hem eczacı e, dükkanı götürüyordum, hem de e, albümlerimi tıkar tıkar yapıyordum. Şu anda e, öyle bir şey yok. Ara sıra partiler oluyor. Peki e, Atilla abi, bunca Peki. yıllık bir eczacı olarak hiç ilginç bir anınız var mı ve bunu bir şarkıyla bize dile getirebilir e, Çok çok anı var, çok anı var yani e, çok çok sene Ben 34 senedir bu sektörün içindeyim. Hı hı. 30, 36 senedir de diğer sektörün içindeyim 70 senedir bu sektörün içindeyim yani toplayınca <gülüyor> 70 senedir sektörlerdesiniz diyebilir miyim <gülüyor> toplam 70 sene oldu mu sektörde? ikisinde de sektördeyim ee, 70 sene oldu 2 sene daha önce hiç bir şey yoktu o, o ilk bir dükkan açmıştık 2 seneyi oradan say 72 senedir bu, <gülüyor> bu dünyanın içindeyim ben o yüzden de tabii muhakkak ki çok çeşitli anılarımız var. Bir tanesini, bir de bir şarkı ile buluşturarak anlatabilir misiniz bir kere, Anılarınızdan birini. Bir kere bu bir, bizim üst katta oturan bir ablamız vardı Reyhan abla. Evet. Dinliyorsa ellerinden öpüyorum Kendisinin İlaç almaya gelmiş. Reçet da bir önceki yani normalde mesela ilaç vermiyorum ben eczanede ee, bir önceki reçeteyi getirmiş <gülüyor> bir önceki reçeteyi getirince baktım ben aynı, reçeteyi getirince dedim bu reçete mi bunu mu istiyoruz evet dedi bunu istiyorum meğer balık yağı istiyormuş <gülüyor> <gülüyor> tur, tur, turunu için balık yağı istiyor. e dedim balık yağı içinde reçete ha öyle mi diyor balık yağı için reçete mi gerekiyor diyor Balık yağı için de reçete gerekiyor dedim. Ondan sonra Reyhan abla tabi bilmiyorum balık yağı için. Ee, ülkemizin en büyük ne ile ilgili sorunu bu. Balık yağı için de reçete gerekiyor. Ee, Atilla abi sizden ricamız bu anınızı bize bir kez daha anlatır mısınız? <gülüyor> Çocuklar biliyorum çok... E, çok, çok almak ya, çok Ama bugün var. de çalışmıyorsunuz bu... Atilla abi. Yani sonuçta... <gülüyor> sonuçta Fahri. Fahri'ciğim bu ve bunun gibi pek çok anım var. Biz <gülüyor> özellikle bu anıyı bir kez daha dinlemek istiyorum. Ben valla yeni bir anı da dinleyebilirim. Çok güzel. Yani hakikaten... <gülüyor> balık yağınızı mı? Bir balık yağı anınız daha varsa farklı bir anı ama. Ya şimdi eskiden bu balık yağları... Bundan 15-20 sene önce anılar, anılar, anılara gidecek yine konuda. <gülüyor> yani, 15-20 sene önce balık yağları pis kokardı, pis kokardı. Hala Ondan... pis kokuyor. Şimdi öyle değil. Şimdi, şimdi çok değişti. Şimdi yani şöyle tabii yine ben özel cinsiz olarak şey yapabilirim, yönlendirebilirim. ama muhakkak reçeteyle lütfen. Yani balık yağ gelip. Tabii ki satışı var. Ee, balık yağı gelip alabilirsiniz benden. Ee, ama çeşit çeşit de balık yağlarımız var. Ama e, reçete, iki reçete ile de satılıyor. O yüzden e, lütfen bunlara dikkat edelim. Ee, Atilla abi bugüne kadar sattığınız en ilginç ilaç neydi? Dinleyicilerimiz Twitter'dan sorularını göndermişler. Ee, bugüne kadar sattığım en ilginç sorusu <gülüyor> da anlayamadım kesildi. <gülüyor> Ne? <gülüyor> i̇laç En ilginç ilaç Ya ee, Çok enteresan bir soru Öncelikle şunu söyleyeyim Ben bugün tüm eczacılar adına konuşuyorum Ben burada ve tüm eczacıların e, Eczacılar gününü kutlarım Öncelikle Bugüne kadar sattığım en enteresan Şöyle bir e, ilaç da denmez buna Ama bir ürün var ee, tam ilaç da değil ama besleyici yani... Reçeteyle e, mi satılıyor? Reçete, normalde her şey reçeteyle satılıyor ama bu reçetesiz de satılabiliyor. Evet. Alabiliyorsun. Ee, balık yağı. Yani şöyle düşünün çocuklar. Balık yemek yerine biliyorsunuz omega 3 ve omega 6. Tabii. Omega 3 ve omega 6'nın dengeli olması lazım. Yani sadece balık yiyerek omega 3'ü ben çoştireyim vücudumda diyorsa... Yanlış, yani omega dengeli olması lazım ve şöyle düşünün balık yemiyorsun, evet bir hap böyle küçücük top toparlak bir şey bunun o, ilacını mı yapmışlar onu yiyorsun ve böylece böyle balık, balık yemiş gibi oluyorsun. Yani çok, çok ilginç ya, çok Bağda... enteresan bir, bende de ne anılar var. O zaman e, madem bu kadar anılar dedik bir şarkıyla bitirelim. Evet, mi? yani Hangi şarkı. Sizi de başka yerlerden de arıyorlar, yani Çok şu anda zaten cep telefonumu kapattım. Size diyeceksiniz. Ne kadar e, duyarlısınız, çok teşekkür ediyoruz. Ama bir küçük anınız varsa veya bir şarkı, artık anı veya şarkı siz seçin. Ee, hangisi olabilir? Çok şarkı var yani. E, şey yapalım istersen. Bu kadar anılar, anılar dedik. Siz de eğer katılırsanız çocuklar. Ki bugün izaccılar katılır mısınız? Katılmaz tabii mısın? ki biz de. Yani Bak bokal yaparız yani. O zaman anılar anılar dedik. Hani balık yağınısını anlattım bunun üzerine. E, herhalde aynadaki sen şarkısını söyleyecek halim yok. Tabii ki anılar anılar şarkısı. <gülüyor> aynadaki sen de olabilir çünkü ezanilerde ayna oluyor ya, mesela gözlük Ya evet. hani ama optikçiler ayrı şimdi. <gülüyor> Yani. İsterseniz aynadaki seni söyleyeyim. Yok, e, anı, anıları söyleyelim. Ama hep yani dinleyicilerimiz de söylüyorlar, hep böyle diyorlar, Atilla abi diyorlar, bağlandında diyorlar, hep diyorlar anıları diyorlar. Ne diyorsunuz? Peki diyorlar. o zaman aynadaki seni söyleyeyim, hadi. Tamam. Al vallahi ama biz biz de şimdi sizi zorlamıyorum, siz anıları uygun görüyorsunuz, anıları da söyleyebilirsiniz. Vallahi bana anılar daha uygun gibi geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi tabii şöyle oldu. Hep evet. eczacılıkla ilgili anıları Anladın, sorduğumuz için e, laf döndü. Ama ama ama mesela... Benim önceden bir sorum olacak. Atilla Bey siz... E, abi de abi de. E, herkes böyle pırıl pırıl yüzleriyle çıkarken pop müzik piyasasına siz böyle sakallı biraz daha e, görenleri şaşırtan bir e, imajla çıktınız. Hı -hı. Hala sakallısınız bildiğim kadarıyla. Evet sakallıyım. Sabahları aynada kendinize baktığınızda ee, vay be Atilla diyor musunuz? Yani bu hani 72 senedir sektördesiniz sonuçta. Aynıdaki Atilla Atasoy ne diyor? Ben her sabah şu özelliğim vardır. Kalktığım zaman önce saçlarımı sonra sakallarımı bir güzel tararım. <gülüyor> Ve de sakallarım da seyrek olduğu için çok da zorlanmam. Ee, ama şunu söylemek isterim. Sakal burada e, benim için bir metafordur. Ne kadar güzel. Yani sakal sakallı olmamın e, çok değişik sebepleri var. Onu bir başka gün anlatayım. Bugün çünkü eczacılar günü. Çok evet, uzun yani, uzun konuşmamız gerekiyor. Aynadaki Atilla Atasoy bir metafor mudur? Aynada, aynaya baktığım zaman her zaman sevgiliyi görürüm. Peki e, Atilla Bey bir şey daha soracağım. Mesela e, bugün şöyle... 72 sektörlerdeki 72 yılını geride bırakmış bir sanatçı olarak evet. aynadaki seni gördüğünüzde aynadaki e, yansımanızı gördüğünüzde ona helal olsun diyorsunuz yoksa hatalarım oldu mu diyorsunuz ne diyorsunuz aynadaki Atilla Atasoy'a aynadaki seni gördüğüm zaman e, cesaretimi toplayabildiğim zamanlar konuşurum aynayla konuşurum e, gece konuşmam yalnız çünkü gece azdırırlar <gülüyor> aynada öyle yüz yaparsanız azdırma vardır e, ...azdırırlar... ...aman diyoruz... ...kimse aynanın karşısında gece gece konuşmasın... ...o zaman Ama süremiz de azalmış... Programı bir, ...bir şarkı da alacağız... Bir şarkı <gülüyor> ...bu kadar aynada bir <gülüyor> ses... <kadar. dedikten> sonra... <gülüyor> <gülüyor> Aynadaki sen mi? <gülüyor> Söyleyim. Vallahi Atilla abi hangisini uygun göreceğim? Bu kadar ayna da son. Vesves. Canak sorular yaptınız bana çocuklar. Vallahi ya. Ne <gülüyor> böyle bir şey vardır Atilla. abi. Tuzak soru. Ezajcılıkta var mı tuzak soru diye mesela? Yok. Ama tuzak cevap ver. Ee, onu da bir sonraki sefer anlatayım tuzak cevabı. İsterseniz e, aynadaki sen. Siz de seçeceğiniz senle, bir şarkı. Ile. Aynadaki sen. Siz madem onu istediniz. Anılar anılar anılar hayatımı çaldılar beni benden aldılar gençliğimi doymaz Anılar anılar anılar hayatımı çaldılar. Balık. Modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar. Radyo Tura'sı modern sabahlar devam ediyor sevgili suna severler. Ee... Oksay efendim abi. Şey, Fahir ilk önce geçmiş olsun diyoruz. Hakikaten çok acil çıkması gerekti. Ee, Atilla abi bir kez daha aramamız gerekiyor. Allah Allah, ne oldu abi? Niye demin konuştukuzuzun ya? Fahir diyor. ben tekrar Hayır konuşurum. ben her zaman konuşurum. Yani konuşmak isterim. Ee, Atilla abiyle de. Yani demin uzun uzun konuştuk. Eczacılar günü kutladık. Ama şey olmuş. Ne derler? Ee, şimdi az önce bahsettiği olay var diyor. Evet. O olay yüzünden bir daha aramamız gerekiyor kendisini. Ne olayı ya ben anlamadım ki. Sen dinlemedin mi konuş? Ay, hadi konuşmayamıyorsun da <gülüyor> konuşulalım mı dinledim, dinledim de bir olay yoktu ki anısı vardı anısını anlattı şarkısını söyledi. Hayır işte şey oluyormuş ne derler bir tane kadın gelmiş ona yıllar önce şey anlatmış şey, anlattı ya işte. Kendisi. Reyhan abla dedi mi? Reyhan abla dedi. E tamam o tatlı tatlı konuşmuşlar halletmişler. Ama işte ee, olamamış o olay. Zannettiğimiz gibi olmamış yani. Reyhan, abla, Reyhan ablayla mı? Aha. Reyhan ablasıyla daha doğrusu. Evet. Atilla, Atilla Bey'in Reyhan ablasıyla mı? Maalesef olamamış. Alo. Alo. Alo. Atilla abi günaydın. Ege ben radyo otundan nasılsınız? Günaydın, günaydın Egeciğim. Ee, günaydın tekrar ne oldu hayırdır? Ee, Atilla abi bu... Evdeyim ben şu anda çünkü. Biliyorum. <gülüyor> ee, bize bir telefon geldi de. <gülüyor> Evet ee, Bu Reyhan Hanım'dan bir telefon Reyhan Hanım kim? Sizin... Reyhan Abla'dan mı? Reyhan Abla'dan evet Aa, O da mı sizi dinliyormuş? Ankara'ya taşınmıştı o O şeyi anlattı da Ne derler o balık hadisesini anlattı Hangi balık? Balık ya aman işte ben de karıştırıyorum Ger ha, balık Gerçek ya. balık diye düşündüm de sizin anlattığınız. Çünkü da. onunla bir bire bire bire o alık hadisemiz var bizim onunla Levrek alacakmış da onun yerine gitmiş Mezgit almış Mezgiti bana getirdi. Ben bunu levrek alacaktım. Sen mezgiti iyi yaparsın. Mezgit yapar mısın? Bana da bunun parasını verir misin diye. Ben dedi, sen dedi ne yapacaksın dedi. <gülüyor> dedi bu parayla levrek alacağım dedim. Yani bir balık adisesi, iki farklı hadisemiz var. Bir balık adisesi var, bir de balık ya adisesi. Hangisini söyledi sana? Ben <gülüyor> Hangisini dedi? <gülüyor> ben bu balık adisesi. Ben tek adise biliyorum. Sizin levrek <gülüyor> bu levlek mezgit ben hiç bilmiyorum onu O sırada tam Normalde iki hadise var yani bir balık var zaten Balık ya hadisesi bu balık hadisesinden sonra çıkıyor Ben demin uzatmayayım diye çok anlatmadım öncesini Yani dedim ki ondan sonra bu para alışverişi oldu Gitti o levrek aldı Mezgit'i bana verdikten sonra ben kasadan çıkardım verdim Parayı çıkardım Siz verdim Siz onu levrek en başta levrek almaya gönderdiniz o mezgitle mi geldi? Hayır geldin? o kendisine mezgit alacakmış Levrek almış gelmiş Levrek alınca ben de Kendimde oturuyordum taburada. Geçerken o dedim. levrekleri dedim. Nasıl yapacağım? Bu mı yapacağım? Ne levreği? Bu mezgit dedi. Dedim mezgit nasıl dedim Levrek dedim Mezgit'i dedim sen dedim nasıl karıştırırsın Reyhan abla gel içeri falan ondan sonra dedi ki o zaman ben sana bunu vereyim dedi ben de çok severim dedim şeyi ben dedi, sana vereyim gideyim ben parasını Mezgit alayım dedi ama dedi parasını nasıl yapayım ben dedim bunu vereyim sana ondan sonra o para hadisesi oldu ben kasadan parayı verdim falan filan gitti ondan sonra e, tekrar Mezgitlerle gel, gel, gelince e, ben de torbanın içine o dedim Mezgitleri dedi, dedim Sesiniz gitti Atilla'ya. Sesitleri dedim ne yapacaksın? Buluma mı yapacaksın? Neyle yapacaksın dedim. Ondan sonra dedi ben bunu torunum için alıyorum dedim. Dedim balık ya hadisesi ondan sonra çıktı. Yani bu balık bu balıklar dedim tamam dedim güzel haftada iki kere balık yedim dedim. Ama balık yağdı dedim diye var bak dedim. Yani küçük, küçük arkadaşlarımız, küçük kardeşlerimiz için dedim. Bu da dedim iyi bir yol olabilir dedim. Onun üzerine balık yağı hadisesi çıktı. Bir de bunlar böyle arka arkaya da olmadı. Yani Peki bunlar... <gülüyor> Ka arada... kaç oldu hikarada arada 3-4 arada ay vardı yani Hadi de hatırlar mısın dedi bir balık sesi olmuştu dedi 3 ay sonra geldi. Hangi balık hadisesini benim Anım yani? sayamadım dedim. Ee, anım sayamadım neyse de sen dedi anılarını dedi hatırlamıyormuşsun dedi. <gülüyor> Yok dedim. Hanım anım, sayamadım dedim. Ondan sonra e, dedi evde dedi mezgit dedi. Mezgit mezgiti vermiştim ben sana falan. Bittim demin anlattığım olayı anlattı. Onu tekrar anlatmayayım nasıl anlattığını istersen Hayır bu, bu yani o zaman sizin Reyhan Hanım'la iki anınız mı var? İki anım var iki, ola, iki olay var Sonra zaten en son bu balık ya Reçeteyle e, Gelmen lazım falan dedim ben Reçeteyi at dedim bir şey vereyim ben sana falan. Ondan sonra zaten taşındılar Ankara'dan taşınlar İstanbul. Şey İstanbul'dan taşınlar Ankara'ya geldiler. Anladım. Yani e... Ankara'nın balığı daha iyi oluyor falan diye bu, öyle tespirilerle bu... uğurladık yani aslında Ankara'da yenir en iyi balık diye. Yani e... anladığım kadarıyla sizin bu <gülüyor> Bu bir anı mı yani yoksa olay diye mi siz bunu şey yaptınız? Şimdi en son e... en son o taşınma esprisini de sayarsan aslında Üç anım var. Reyhan Hanım'la ilgili. Bir levrek bezgit, bir reçete balık e, ve en son da e, taşınma ve e, aynı balık Ankara'dadır hadisesi. Üç, üç, üç, ol, üç olay, üç farklı olay var ama ben e, taşınma hadisesini e, biraz şey yaptım. Ee, <gülüyor> galiba Reyhan Hanım attığımızda. Reyhan Hanım günaydın. A -a. Alo. Reyhan Abla. Atilla'cığım nasılsın? Ya çocuk <gülüyor> Sakalımı ben Ne Çocuklar meselerim. siz ne yaptınız? Yani vallahi gözlerim şu anda doldu. Ben de evdeyim. Dükkana gitmedim bugün Reyhan abla. Hayır <gülüyor> evet, canım benim. İşlerim nasıl gidiyor? Atın acı. Reyhan abla Allah utandırmasın. Eskiye göre tadı yok ama fena değil. Eczane işleri, müzik işleri bomba gibi fişek gibi devam ediyor. Çok sevindim. Çok sevindim. Sen nasılsın? Nasıl, nasıl torunlar? Ayten nasıl? Ay nasıl? Artık yani hepsi. Artık tanımarım bakmıyoruz. Bir başımıza kaldık. Aytenler nerede? İstanbul'da mı Reyhan abla? Aytenler datça da taşındı. Aytenler datça taşındı evet. Allah Allah. Evet. Ve, ve şey Gökhan'la Gökhan şey nerede su? Gökhan'la su. Onlar vallahi şu anda yurt dışında abisi. O kadar. İngiltere. Aa, o kadar büyüttün yani. vallahi eline sağlık. Senin elinde büyüdü Reyhan abla onlar. Estağfurullah senin ilaçlarla maşallah senin vitaminlerle. Sen bu... aldın bu ilaçlarla atıl acılamlar. Veri veri veri veri. Ayy gibi uğrular maşallah. Tila e... Bey, e, Reyhan Hanım ikinize de günaydın diyorum günaydın. bir kez an. Bu Gökhan balık yağını seven mi yoksa mezgiti seven mi? Hangisi mi? Şimdi, bu? Şimdi bu ilaçlar benimle şu anda şey oldum. aldım. da ne kadar vardı Reyhan abla Gökhan 15 <gülüyor> 15 ay var yani yakın bunlar. Yani <gülüyor> 15 yıl değil ya. O, o, su küçük olan değil mi Gökhan'ın? Değil küçük. mi Su bayağı küçük. 15 ay var doğru. 15, 15 ay, ay var Reyhan Aklısın, abla. Dedim, evet. Değil, zaten Reyhan Hanım biraz <gülüyor> dalgın. Dedim. Böyle ilişkilerimizde öyle bir şey vardır. Bir şey soracağım. Siz evet. Reyhan ablaya nasıl ulaştınız ya? Çocuklar, Fari, e Ege nasıl ulaştınız? Vallahi işte beni bir e Fari diye bir genç arkadaşımız aradı. Sağ olsunlar. Evet. Neden bulmuşsa numaramı? Benim başta şaka yapıyorlar zannettim. Hadi arıyoruz dedi. Allah Allah ya. Allah Allah. Vallahi nereden buldular demek ki? Reyhan Ablacığım, vallahi çok özlemişim seni. Var mı bir isteğin Arzun Bugün de dükkan kafalı ama ee, yani Siz Mesela Ankara'ya balık yağı gönderebiliyor musunuz? Ankara'ya Ankara bizim Reyhan ablayla şöyle bir şeyimiz var. Aramızda şöyle bir espri var. Ee, Ankara... Bu üçüncü bir espri oluyor yalnız. Ankara'da e, Türkiye'nin en iyi balığı. Esas'a balığı. <gülüyor> Ankara'da verdi. Hatırladın mı Reyhan abla? <gülüyor> Leyhan Hanım, ama sana da aşk olsun. Bakın ben size aslında hikayenin hatını anlatayım. Evet lütfen. Ben de onu merak ettim zaten. Ama şimdi benim anladığım kadarıyla iki tane hikaye var. İki Biri var. balık yağ hikayesi, bir de Mezgit e, hikayesi. Evet, onu onu evet. hatırlıyorsun değil mi Reyhan abla? Evre almıştın da ben sana parasını verdim. Sonradan geritsin geriye gittin de mezgit aldın. Sonra geritsin gerilsin geriye tekrar eve geldin. Evet, Hatırl o hatırlar gibiyim. Şu anda ama ben önce balık ya sesini anlatayım. Egemen e, canım. Evet dinliyoruz buyurun. Ha dinliyor musun? Şimdi bu beni nasıl mağdur etti? O zamanlar su daha küçücük. Küçücük hiçbir şey yemiyor. İştahsız. Onu getiriyorum. Yemiyor. Bunu getiriyorum. Yemiyor. Bir deri, bir kemik. Ben öyle zayıs çocuk hiç sevmem yani. Benimkiler hep maşallah. Zaten 2 kilo çok... 600 doğdu değil mi su? şey olmasın yani. Evet. falan değil. Ama sırf at da sonra da attık herhalde. Nasıl olduysa biz de buna dedik ne yapalım? Buna balık ya. Ay doktora götürdük bir tane çocuk yemiyor mız, mız Nasıl iştahsız? Götürdük verdi bize. Biz bir sefer aldık başka bir eczaneden. O zaman Atilla'dan daha tanışmıyoruz. Evet. O zaman biz neredeydi dedi Atillaci senin dükkanın Sizin yeri? İlk ilk eczaneniz mi bu bu. Atasoy eczanesi, eczanesi. Atasoy, Atasoy eczanesi mi? Anılar eczanesi mi? çünkü ilk Atasoy eczanesi. İlki Atasoy'du. Sonra Öz Atasoy oldu. Sonra Atasoy oldu. Ee, en sonunda anılar yaptık. Öz <gülüyor> e, <o>, Atasoy'da <gülüyor> mı acaba? Ne oldu evi senin? Yok dedikçe? Atasoy. E, Reyhan ablacığım sizin o şeydeki ev, balat tarafındaki evin Aa, e, arkasındaydı. Balat, balat. Ağzını seveyim senin Atilacığım. Balat'ı ötürü. Sonra Atasoy Taşındık. Ondan sonra da e, Bomonti, Bomonti'ye geçtim Öz Atasoy, en son da Atasoy. Anılar, anılarla, oradan devredip geldim anılara. Alo? <gülüyor> <gülüyor> Alo, Atilla'cım bayağı bir gezi görmüşsün ya sende maşallah. <gülüyor> bayağı gezdik biz, bayağı gezdik. İşi geriye çok <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Genelde eczaneteciler işleri gereği sahip oluyor zannedilir. Halbuki atış, Gez, olur mu? Işi gereği, çok gereği <gülüyor> İstanbul'un bütün septerinde bulundu. Bir daha o zaman çok eski bu anlattığımız çok eskidir. Geçim yani o e, Balat tarafındaki e, o eczane Atasoy. O zaman tek T yazılıyordu. Benim olay olmuştu. Neyse Atta mu? Atilla mı? Atilla mı? diye bayağı olay olmuştu en son. Bir saniye biz Reyhan Hanımı da bulmuşken pardon, pardon. hemen anılar <gülüyor> evet. girince tabii çok oluyor <gülüyor> anılar. Ben de ne güzel valla sesini duydum ne yıllar sonra Atilla. Sonra doktor size balık yağı yazdı. Ha, doktor bana balık yağı yazdı. Bir başka bir eczanede neyse sonra bir gün ben e, bu Atilla Bey'in eczanesini keşfettim. İlk onun eczanesini ben keşfettim Reyhan abla zaten 3 katta oturuyordun ya sen alttaydın İşte o zaman ben keşfetmiştim yani <gülüyor> Ondan sonra dedim ben bunu gidelim alayım Bunun o zaman bir kafası var Adı neydi Ramazan Kalfanın mı? Kalfanın adı Ramazan değil miydi Adilacığım? Hangi? Bu Balattaki kalfa mı? Balattaki kalfa evet Neydi o çocuğun adı ya? Ya buna da kalsa dayanmaz. Dur Bunun bir dakika başlar, dur. Reyhan abla dur dur. Neydi o çocuğun adı ya? Vaktimiz var mı İgeciğim? Biraz düşünme fırsatımız var mı? Bu Ramazan'da hatırlıyorum ben. Ramazan, Ramazan değil hocam. Ramazan yok. Bomontideki çocuktu. Atta soyu. Eczanesi. Ay nerede o? Kısa boylu diyorum ya. Kısa boylu tıklaz. Bu Monti değil, Balat'taki çocuğun adı neydi ya? <gülüyor> annesi, neydi onun adı? Annesi şeyli onun da babası Hatırla geldi. Babana da şimdi bulaştı, neydi onun adı? Babası... <gülüyor> ya Raya'nın e, isterseniz hem hatırlamaya çalışalım, belki anlatırken hatırlarsınız, e, o Murat, genç arkadaşımızdı? Murat, Murat mıydı? Murat değil o senin dediğin öbür Murat değil O senin dediğin öbür taraftaki İsterseniz memleketinden gidin Atilla taşındıkça biz de taşındık Mecbur bağımlık oldu Çünkü siz özelliği siz keşfetmiştiniz Böyle bir bağımlı ne yapalım bu? Diyor ki Rehan ablacığım ben işte affedersin şu Barbaruslularına taşınıyorum. Haydi kalk çabuk çocuk, çocuk babanlar Barbaruslularına taşın. İlk taşınma böyle oldu zaten benim. Yanımlar <gülüyor> var bende. <gülüyor> ee, oradan Barbaruslulara. Çocuğun Hop. adı neydi Abdullah? Çocuğun adı neydi ya? Onu Kemal ne? Kemal miydi ya? Kemal ne? Kemal değil o. Kemal geçen hafta ayrıldı Babası şehre çalışıyordu anne. Hani. Nerede? Kırsu saha'da. Babası mı? Ama siz su saate Ya Reyhan değil. abla, o zaman benim albüm çalışmalarım falan çok yoğundu. Ee, şey yapamıyorum, şu anda hatırlamıyorum. Hep kafam hep albüm çalışmalarında <gülüyor> Kemal kim? miydi ki? Kemal Kemal olabilir. Kemal miydi? Kemal, Kemal, Kemal değil. Cemal. Kemal. Kemali, Kemali, biliyor musun? O kadar çok isim geçti, O çok isim geçti ya. Allah Allah. O <gülüyor> beyaz aşağı <gülüyor> Ya <gülüyor> dükkanında Çok <gülüyor> güzel mi <markanın. gülüyor> Şu, o, para, onun dükânını da siz mi keşfettiniz Reyhan? Tabi Hep <gülüyor> çoktur. Ya. buradaki esnafı çok keşfetmiş esnaflığım Reyhan ablayla, Reyhan ablanın hafızası valla maşallah benden iyi. Yani e, hakikaten o zaman da öyleydi. E, bu Balat e, zamanı da öyleydi. E, ben çok iddiaya girdim. Çok isim isimimdeki soyadımdaki harfleri bir bir kaybettim, bir bir kazandım. Yani. Kazanarak da şey yapmadım. Kaybederek kazandım harfleri. Yani... Hatta <gülüyor> e, <gülüyor> bir şey vardır. Harfleri <gülüyor> <kadar> kazanmadım. <gülüyor> yani o, o, o anımız da var. Yani, Attilla oldu bir ara. soy oldu. Ondan sonra bunları tekrar Reyhan ablanın olgunluğu sayesinde sağ olsun tekrar bugünkü ahaliliği aldı. Yani Attilla Attila oldu. <gülüyor> Çok istedim. Ben bir şairle bu iddialara gireyim ama e, Reyhan e, ablanın hafızası çok iyidir. Hep kaybettim. Reyhan Hanım. Canım? Anladığım e, o, o mı? Yıllar, yıllar sonra şöyle aynada kendinize baktığınızda aynadaki Reyhan'ı gördüğünüzde e, ne iyi olmuş da o gün o eczaneyi keşfetmişim diyor musunuz? Valla bir gün Çocuklar, şöyle, telefonumu ben. açıyorum. Pardon kusura bakmayın. <gülüyor> telefonumu açıyorum kafayı Kalfayı mı şey yapmak için açıyorsunuz telefonu? Yani ne olur ne olmaz çok uzattık çünkü anılara dalınca çıkamayız yani. Reyhan evet. abla buyur sözünü kestim ben. Yani vallahi iyi ki elime sağlık, iyi ki Atilla'yı keşfetmişim. Diyorsunuz. Bugün nereden baksan 30 küsür senelik bu mesleke... E şey var, emeği var emeği hakikaten emeği var. unutulmaz Erika. Evet. 30 küsür sene, bile kolay, o kadar kolay geçmiyor tam. Hangi mesle? Yani, bu mesle. Hangi mesle Reyhan abla, hangi mesle? Senin kaç sene oldu hatırlayacağım? Bu sene 72. sene mi kutluyorum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 32, 30 dediğin ne senin ben? Hayır, ama tek sektörde değil o, yani. her toplam sektörde. Sektördeki yani bu bu 72. yılı. bu sektör... <gülüyor> Tabii kafa geçmiş bir olduğu için bu kadar sektöre iyi ki sokmuşsun, iyi ki keşfetmişsin hep bunları söylerim ben. Arkadaşlarla da otururuz bazen onlar da pek severler Atilla'yı. Peki siz yani yıllarca ekranda gördüğünüz Atilla Atosu'yu o gün keşfettiğiniz eczarede karşınıza çıkınca ne hissettiniz? Bugün bir eczacılar günü olduğu için son olarak bunları da alalım sizden. Bu böyle çok haylaz bir gençti. O zamanlar böyle... Nasıl diyeyim mi? Bir de yakışıklı, hızır, bakışları, delici. Ben ablasıyım ama... Tabii ben de genç yaşımda dur kaldığım için... Ben de bunu böyle bir beğeniyorum uzaktan ha. Hiç anladım. Yani e, yemin ederim, hiç fark etmedim. Yani Reyhan abla. Neler hissettin dedi ya, Egemenciğim. Evet anladım. anladım. <gülüyor> ee, peki aynadaki halinize bakıp da yahu ben bu aynadaki kim... Ben bakıyorum da diyorum ki ya maşallah Reyhan diyorum, ya hala diyorum yani gençlere taş çıkarırım diyorum yani. Peki o zaman e, Reyhan Hanım çok teşekkürler. Yani, Bizi kırmadın. Atilla'cım. Efendim Reyhan Kek Abla'cım. Cebim şu anda kapalı. Bugün <gülüyor> Eczacılar Günü olduğu için evet. açamadım demin. Bana cebimi verebilir misin? Yayında vermesin onu. Biz sizi... Ee, tekrar ulaştıralım. Çocuklar Kılı aracılığıyla Bey. şey yapalım ee, ister sen de yan abla olur çünkü mu? Çünkü yayında verirse herkes arar şimdi. Ee, ben e... ben ofalayım mı? Ne aramıştık? Oradan alır mısın? Ondan, Ondan sen... alabilirsiniz ben Bazen Ankara'ya geliyorum. Ee, Ankara'ya geldiğim zaman çünkü eczaneli eczane ilgili işlerim oluyor Ankara'da. Ee, onun ilgili <gülüyor> geliyorum Ankara'ya. Ee, Bu kez daha eczacıların işleri gereği çok seyahat ettikleri ortaya çıkıyor hem sana geleceğim Reyhan abla müsaade edersen kabul edersen estağfurullah başımın üstünde hem de e, çocukları da bir ziyaret edeceğim e, çok teşekkür ederim gerçekten duygulu anlar yaşattınız bana. Atilla Bey bir Ozan Reyhan Hanım'a yıllar sonra bir kez daha eminim o eski eczanede o güzel anılar yaşanırken hep böyle şarkılar söyleniyordu güzel anlar yaşanıyordu onlardan bir tanesini yıllar sonra bir kez de e, canlı yayında Hazır Atilla da bunu çok severim Tabi Reyhan abla ne demek Aynadaki beni rica edeceğim senden Aynadaki sen Aynadaki ben evet <gülüyor> Yani şarkının ismi aynadaki sen tabi ee, Olur Hay <gülüyor> hay Çünkü bu kadar ayna sözü de geçti ee, evet. hani laf oraya gelmiş tabii Bir taraftan da eski anılardan bahsettik Acaba Hangisi olacak Hangisini yapsak acaba şu anda yine tereddütte kaldık İsterseniz Reyhan Hanım'a bırakalım Reyhan Hanım siz illa aynadaki sen mi diyorsunuz Yani tabii illa aynadaki sen demiyorum Anılar da olabilir ama aynadaki sen ee, Şöyle yapalım Bugün 3 kere söyledim Aynadaki seni İsterseniz Reyhan Abla istersen değişik bir şarkı ile devam edelim Devam edelim dedim Artık sonlandıralım diyeceğiz herhalde ee, anılarla bitirelim bugünü. Ee, telefon, <gülüyor> telefonla zaman ben sana telefonda aynı da, aynı seni telefonda aynı Aynı da söylerim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, anılar, anılar, anılar. Hayatımı çaldılar. <gülüyor> bir gün mükemmel bir gün olacak. <gülüyor>